Sürete Uygar. Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İsa Waqatı Uygar. Küyanet zaman. İsa Waqatı Uygar. Onun meydana gelişini yalanlayacak Waqatı Uygar. Küyanet kopdu zaman. kimini alçaltıcıdır, kimini yükselticidir Ey insanlar Yer şiddetli bir sarsılışla sarsıldığı Dağlar ufalandıkça ufalanıp Yayılmış toz toprak haline geldiği zaman Ve siz Üç sınıf olduğunuz zaman ashabul ashabul Sağcılar Kurtulduğuna dair bir alamet olarak Amel defterleri sağ eline verilenler ki Ne mutlu o sağcılara Solcular Amel defterleri sol eline verilenler ki Ne bahtsızdırlar onlar ve bir kısmınız da sabikun. Onlar da hayırda öne geçenlerinizdir ki onlar mükafatta da öne geçenlerdir. <gülüyor> i̇şte onlar o öne geçenler mukarrabin Allah'a yakın kılınan kimselerdir. Fî cennetin cennetlerindedirler. Dûllatun olanlar önceki ümmetlerden birçok, sonrakilerden ise azdır. Ala sururi Mücevherlerle işlenmiş tahtlar üzerlerinde karşı karşıya kurulup yaslanmış kimselerdir. Ya'tun sualen bi Ölümsüz kılınmış çocuklar ve genç hizmetçiler, pınardan akan cennet şerbetleriyle doldurulmuş testiler, ibrikler ve kadehlerle o sabikunun etrafında dolaşır. <gülüyor> Ondan o şaraptan ne başları ağrıtılır ne de sarhoş olurlar. Ve min mâ Ve beğenmekte olduklarından her türlü meyve Ve lehmi tayrin min mâ Ve canlarının çekmekte olduğundan kuş eti <gülüyor> Bir de iri, güzel gözlü huriler <gülüyor> saklı inciler gibi dünyada iken yapmakta olduklarına karşılık olarak orada ne boş bir söz ne de günahı gerektiren bir şey işitirler ancak bir söz işitirler ki o da selam olsun selam olsundur ve ashabul yemin ma ashabul yemin ne mutlu o sağdakilere fi ve ve ve ve Düzgün kiraz ağacı, meyveleri salkım salkım dizili muz ağaçları, uzamış gölgeler, çağlayarak akan sular, tükenmeyen ve yasaklanmayan sayısız meyveler içindedirler ve kabartılmış döşekler üstündedirler. <gülüyor> Şüphesiz ki biz onları, cennetteki o kadınlarını yeni bir yaratılışla yarattık. <gülüyor> i̇şte onları daimi bakireler kıldık eşlerine düşkün ve onların hepsi aynı yaşladırlar Bunlar sağcılar içindir. Onlar önceki ümmetlerden birçok sonrakilerden de birçoktur. <gülüyor> Amel defterleri sol eline verilen solcular Ne bahtsız insanlardır o solcular <gülüyor> Onlar nüfus edici bir ateş ve bir kaynar su içinde serinliği ve hoşluğu bir faydası olmayan simsiyah dumandan bir gölge içindedirler. <gülüyor> Çünkü onlar bundan önce nimetler içinde şımartılmış kimseler idiler. Ve o büyük günah üzerine şirki işlemekte ısrar ediyorlardı. Ve ve ve diyorlardı ki, biz öldüğümüz ve bir toprak ve bir kemik yığın haline geldiğimiz zaman mı? Gerçekten biz mi yeniden diriltilecek olan kimseleriz? Önceki atalarımız da mı? <gülüyor> de ki, şüphe yok ki o öncekiler de, sonrakiler de Bilinen bir günün Belli bir vaktinde Elbette toplanacak olanlardır Sonra muhakkak ki siz Ey dalalet içinde olanlar Yalanlayıcılar Siz şüphesiz bir ağaçtan Zakundan yiyecek olan kimselersiniz. Üstelik ondan karınlarınızı dolduracak olanlarsınız. Onun üzerine de kaynar sudan içecek kimselersiniz. Hem de bir türlü suya kanmayan bir hastalığa yakalanmış develerin içişi gibi içecek olanlarsınız. İşte din hesap gününde onların ağırlanışı böyledir. Sizi biz yarattık. O halde tasdik etmeniz gerekmez mi? Peki söyleyin bana, akıtmakta olduğunuz meniyi onu siz mi yaratıyorsunuz, yoksa yaratanlar biz miyiz? ve ve nushiyakum Ölümü aranızda biz takdir ettik. Ve biz, yerinize benzerlerinizi getirip, sizinle değiştirmekten ve sizi bilemeyeceğiniz başka bir şekilde yaratmaktan önüne geçilecek, acze düşülecek olan kimseler değiliz. <gülüyor> Şüphesiz ki, ilk yaratılışı bildiniz öyleyse düşünüp ibret almanız gerekmez mi? peki söyleyin bana ekmekte olduğunuz şeyleri onu siz mi bitiriyorsunuz? yoksa bitirenler onu yetiştirenler biz miyiz? dileseydik onu elbette kuru bir çöp yapardık da şaşar kalırdınız. <gülüyor> o vakit doğrusu biz gerçekten zarara uğratılmışlarız. <gülüyor> Daha doğrusu biz mahrum bırakılanlarız derdiniz. <gülüyor> Peki söyleyin bana içmekte olduğunuz suyu <gülüyor> onu buluttan siz mi indirdiniz yoksa indirenler biz miyiz <gülüyor> dileseydik onu tuzlu acı bir su yapardık o halde şükretmeniz gerekmez mi peki söyleyin bana dallarını birbirine sürterek çakmakta olduğunuz ateşi onun ağacını siz mi yarattınız yoksa yaratanlar biz miyiz biz o ateşi cehennem ateşi için bir hatırlatma ve çölde yolculuk edenler için bir menfaat kıldık o halde azim pek yüce olan Rabbinin ismini Subhane Rabbiyel Azim diyerek tesbih et. İşte yıldızların yerlerine yemin ederim. Ve şüphesiz bu eğer bilirseniz Gerçekten pek büyük bir yemindir. <gülüyor> Şüphesiz ki bu korunmuş bir kitapta lefi mahfuzda bulunan elbette pek şerefli bir Kurandır. <gülüyor> Ona ancak temizlenmiş olan kimseler dokunur. <gülüyor> Alemlerin Rabbi tarafından indirilmedir. <gülüyor> Şimdi siz bu sözü mü küçümseyen kimselersiniz. <gülüyor> Ve gerçekten siz rızkınızı Kur'an nimetine karşı şükrünüzü onu yalanlıyorken mi yapıyorsunuz? Öyleyse değil mi ki can boğaza geldiğinde artık siz o sırada can çekişen o kimseye çaresizlikle bakar durursunuz. <gülüyor> Halbuki biz ona sizden daha yakınız. Fakat siz görmezsiniz. <gülüyor> o halde madem ki siz cezalandırılmayacak kimseler idiyseniz, hem iddianızda doğru kimseler iseniz, onu, o canı geri çevirsenize. Fakat ölen o kimse, Allah'a yakın kılınanlardan, sabikundan ise, artık ona bir rahatlık Güzel kokulu bir rızık ve naim cenneti vardır. Eğer o kimse sağdakilerden ise Ey sağdaki sana selam olsun denilir. Ama o kimse sapık yalanlayıcılardan ise artık ona da kaynar sudan bir ağırlama ve alevli bir ateşe cehenneme atılmak vardır. Şüphe yok ki bu Hatil gerçeğin ta kendisidir O halde azim ve pek yüce olan Rabbinin ismiyle Sübhanı Rabbiyel Azim diyerek tesbih et